Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Bugün destekçimiz Nergis Yazgan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve teknik masada öncelikle Selahattin Çola, sonra ben burada Derya Tolgay. Merhaba ben Alsu Aksoy. Ve konuğumuz avukat, akademisyen, anayasa hukukçusu Tuncer Özyavuz'la hatırlıyorsunuz. Geçen hafta başlamıştık. Programa e, konu başlığımız seç, sahte Se seçmen olayı evet. özellikle adalarda ilk haber olarak başlamıştı. Tekrar ona bu sefer telefonla bağlanacağız. E, ama e, Tuncar Bey'in e, özellikle hem Marmara Üniversitesi'nde hem de İstanbul Barası'nda insan hakları hukuku, idare hukuku ve anayasını... Yasa hukuku bir de anayasa ile ilgili de dersleri var. Bize onun için bugün çok değerli bilgiler verecek tahmin ediyorum. Çünkü açıkçası şöyle söyleyeyim. Biz adalarda bayağı bir paranoya yaşıyoruz. Öyle ki her sabah kalkıp kendimize bakıyoruz. Seçmen listesinde var mıyız yok muyuz diye YSK'nın resmi internet sitesinde. Hatta bazılarımızın uykusu bile çok kaçmış durumda. Evet çünkü bu aslında geçen programda geçen... Geçen salı tam bu noktada bırakmıştık Evet. yani e, geçen salı programında e, işte metruk evlerde bahçe parsellerinde e, ve hatta insanların kendi dairelerinde Senin olduğu gibi evet, <gülüyor> yazdırılmış seçmen isimlerine konusuna eğilmiştik ve e, yani bu konuda bayağı yüksek sayıda bir itiraz vardı biz kişisel olarak da bu itirazlarımızı yapmıştı. CHP Adalar İlçe Teşkilatı da itirazlarını yapmıştı. Hatta böyle bir 714 kadar galiba bir itiraz söz konusuydu. Geçen hafta, geçen salı buna baktık. Yani bu metro, bahçe filan gibi yerlerde hatta kendi dairesinde yazılmış insanlar... Bunlara sahte seçmen e, demiştik. Evet, şöyle hayali de geçmişti, değil mi? Rakamları söyleyeyim mi net olarak demişsiniz? 714 sahte seçmen e, müracaatı yapılmış. Bunlardan 178'i kabul görmüş. Galiba 60'a yakını da bu, kişisel. bu e, kişisel olarak bir kabul var. Bu çok da ciddi bir rakam esasında. Ada nüfusunun küçüklüğünü düşünürsek. Çünkü e, 24 Haziran seçimlerinde 11.967 seçmen sayısı. E, bu e, 4 Ocak'ta e, Gözükende 12.761. Burada... E, Öyle taşımalarla gerçekten seçimlerin sonucu rahatlıkla etkilenebilecek durumda. O nedenle çok önemli. Zaten ilk de haberler adalardan çıktı. Ve adalardaki insanlar, adalılar bu seçmen konusuyla ilgili çok çalışıp daha sonra parti teşkilatlarına taşındı. Ve senin dediğin gibi de CHP partisi gençler burada oldukça iş çıkardılar. Hı hı. Yani şimdi aslında geçen salıdan bu yana bir hafta içinde e, önemli gelişmeler oldu bu konuda. Şimdi bu gün... Bu gelişmelere bakacağız. Bu gelişmeler neydi? Demin senin söylediğin gibi bir kere bu 714 tane itiraz Adalar İlçe Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi ve senin de dediğin gibi bunlardan sadece 178'i kabul edildi. Artı bir de benim gibi benim yaptığım hı hı. gibi kişisel başvurular var. Buradan da toplam kaç kişisel başvuru vardı bilmiyoruz ama 60'ı kadarının kabul edildiğini görüyoruz. Bir böyle bir şey var bunu konuşacağız değerlendireceğiz ama bir ikinci olan şey de şuydu. E, adalarda yazlıkçı e, olan yani işte adalarda kaydı olan e, adalarda oturan fakat işte e, işte çocuğunu okutmak için vesaire kışını e, ana karada geçiren Diyelim insanlar bir panik yaşadılar neden çünkü bir 700 kadar aslında bu sefer AKP ilçe teşkilatının yaptığı i̇tiraz, bir itiraz yani. olduğu ortaya çıktı Burada da işte bu isimler yani bu konumda olanlarla ilgili bir itiraz olduğu ortaya çıktı ve hmm. evlerine gelip polisler evet. e, araştırma yaptılar burada oturuyor musunuz oturmuyor musunuz evet diye. diye yani komşuya soruldu komşunun tek bir lafına bağlı olarak işlemin e, götürülüyor olmasını da ayrıca soru olarak soralım. Bu doğru mudur değil midir? Çünkü yasalarda Tuncay da... Bey, da evet. Tam da bunları soracağız evet, şimdi. Çünkü bağlanalım isterseniz. Tam da Bozcaada'da da biliyorsunuz. Bozcaada'da da aynısı. Aynen çok benzer bir şey oldu. Orada da bir 650 tane. Evet. Oranın bağlanalım AKP şimdi. ilçe teşkilatı 650 ile ilgili işlem. Ama oradaki e, Adalar'ın e, müracatları ve şeyleriyle beraber bu geri çekilmiş hmm. durumda. E, Tuncay Gerçekten. Bey... Efendim. E, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tamam. Sesiniz çok güzel geliyor. E, hemen vaktimiz az olduğu için sorulara girelim mi? Evet. Merhaba Buyurun, Tuncay dinliyorum. Bey. Şimdi bu e, geçen Buyurun. salı günü konuştuklarımızı bir özetledik. Şimdi o, o salıdan bu bugüne bir hafta içinde bu yazlıkçı tabir edilen... Yani işte kayıtları ikametleri adalarda olan ama kışın işte okuma gibi iş nedenleriyle Ankara'da oturanlara yönelik böyle bir kayıt sildirme gibi bir itiraz yani bir durum durumla karşı karşıya kaldık. Bunun hukuki yani bu nasıl bir bu nasıl izah edilebilir bu ne anlama geliyor? Çünkü Bozcaada da, da benzer bir şey yaşandı biliyorsunuz orada da 650 evet. Daha önce 2017 yılında yanılmıyorsam Marmara Ereğlisi'nde böyle bir şey olmuş. Onun kararını sonra okuduk. Yani bunu bize bir izah eder misiniz? Nasıl olabiliyor bu yazlıkçı meselesi? Şimdi tabii bu sahte seçmen Türkiye'nin ciddi gündemini meşgul eden bir konu oldu son. Bu askılar, seçmen listelere askıya çıktıktan sonra. Ama burada asıl sıkıntı şu güç kullananların niyetli olup olmamasıyla alakalı bir şey. Yani şimdi ee, iktidarın e, seçim, panik halinde e, sahte seçmen kaydırdığı birçok yere. Belgenin ortaya döküldükten sonra e, tabii iktidar partisinin e, ilçelerdeki, e, yereldeki örgütleri de boş durmadılar. E, karşı hamle nasıl yaparız da çevirdiler bu işi ve işte Adalar gibi e, seçmenin belki de e, asla e, sahte seçmen olmak niyetiyle oy kullanmayacağı yerlerde işte Kartal'da oturuyor adam, Bostancı'da oturuyor, Katiköy'de oturuyor ama e, yazın 3-4 ay, 5 ay adalarda yaşıyor. Adalarda seçmen listesine kayıtlı ve bu adamın da siz ya burada oturmuyor diye işte az önce der yanımda söylediği bir komşu kaydıyla başvurup da e, evet. kaydını sildirirseniz bu iyi niyetle bağdaşmaz. Şimdi hukukta evet herkesin oturduğu yerde herkesin seçmen olması lazım. Kural bu. Herkes ancak bir yerde seçmen olur. Tamam bu da doğru. Ama siz e, bir yerde muhtar kazandırmak için muhtara seçim kazandırmak için ya da bir, bir belediye başkanı yapmak için bir oy taşımadıysanız ki işte adalardaki durum bence e, tipik buna örnek. Yani 5 ay 6 ay yaz adada kalıyor 5-6 ay e, yakın bölgedeki ilçelerde kalıyor bu insanın siz kaydını silerseniz. Oy kullanması, oy kullanma hakkının elinden alınılmış. Oysa seçme ve seçim hakkı anayasada tanınmış, çok önemli haklardan bir tanesi, siyasal haklardan bir tanesi. Burada iyi niyet falan beklemek çok mümkün olmaz. Şimdi e, seçim, seçim kurulu başkanı bunu açıklamak istiyorum. Nükerel seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok, hayali seçmen de yok. Seçmen nerede kayıtlı olsun ancak bir kez kayıt olabiliyor. Tam bir kez kayıt olabiliyor seçmen de şu i̇şte bir kez kayıt olabilmeyi siz art netli kullanırsanız seçimin sonucunu değiştirecek, manipüle edilecek şekilde kullanırsanız bu e, ciddi siyasi sonuçlar doğurabiliyor. Sizin Adalar örneğinde geçen hafta bunları konuşmuştuk. İşte Adalar'da e, kazanan parti ile ikinci olan parti arasında bin oy var. Bin oydan az bir oy var. Yani siz buraya e, tamam e, mükerre oy kullanmıyor vatandaş belki ama başka yerlerden güçlü olduğunuz yerlerden seçmen kaydırdıysanız bu kaydının seçmenlerde oranın sonucunu değiştiriyorsa siz seçimle oynamışsınız demektir, hile yapmışsınız demektir ve seçim suçu işlemişsiniz demektir. Ama bunu örtbas etmek için adalardaki e, yazlıkçıların kaydını sildirmek bir kez oy kullanacak olan bu vatandaşın oyunu sildirmek dediğim gibi yani iyi niyetle bağdaşmayacak bir hareket. Yani siz Belden evet. aşağı siyaset yapıyorlar, hukuka aykırılık üzerine siyaset oturtuluyorsa mücadele etmeniz çok zor. Tuncer yani, Bey burada bir e, YSK'nın resmi internet sitesinde şöyle bir yazı evet. var. Adres kaydımın olduğu yer dışında başka bir yerde, yazlıkta, köyde, tatilde ve benzeri yerde kullanabilir miyim diye soruyor. Ve cevabında Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinde zaten net bir şekilde okuyoruz. Yani bunu lütfen çok kısa okuyacağım. yorum açık değil bence ama siz lütfen değerlendirin. Seçmenler Nüfus Müdürlüğü'ne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliği yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar nüfus müdürlüklerince diğer adres parantez içi ikinci adres beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir insanlar adreslerini zaten tescil ettirmiş aldırmış. Ben burada oyumu kullanacağım diyor. İki burada evi var diyor. veya üç evi evet. var. Orada oturuyor zaten. Yazın şimdi, geliyor. Evet, ama bir evet. ay, ama üç ay, ister 12 ay yani sonuçta yasada bu sanki çok açık şimdi, gibi bir evet. muğlaklık yok gibi. Peki yani e, şimdi şöyle bir durum var. Önce şunu netleştirelim. Şimdi bu yazlıkların oy kullanması, öğrencilerin oy kullanması seçim sistemine yeni gelen bir olucu. Bu yazın yapılan seçimler nedeniyle geçmişteki seçim yaza denkken bu seçimlerde insanlar yazlıktaki insanlar mağdur olmasınlar, oy kullanma hakları ellerinden gitmesin. işte tekrar şey büyük şehirlere taşınmasınlar diye yazlık da ikinci adres olarak yazlık bildirme ve seçim kuruluna başvurarak orada oy kullanma hakları getirildi. Şimdi yasal açık. herkes ikametgahında oy kullanacak. İkametgahı asıl oturduğu yer. Ama yazında oy kullanabilir mi? Kullanabilir. Ama yazında oy kullanabilmek için seçim döneminde bu askı süreçleri içinde ben burada oy kullanacağım seçim kurulana başvurması lazım. Başvurmazsa ve asıl ikamet yada orası değilse orada oturmuyor diyerek oyu hmm. silinebilir, kaydı silinebilir. Yasa buna maalesef müsaittir Ama uygulama. insanlar zaten i̇şte nüfusa önce, gidip aldırmışlar oraya yerini. Bahsettiğimiz işte yazlıkçı yani, dediğimiz kişiler onlar. Eğer, eğer işte yazlıkçı olarak adresini oraya aldı ve ben burada ikamet ediyorum bundan sonra diyorsa onlarda birinci adresi odur. Oradan'ı kullanabilecek tabii ki. Ama sizin adaların özel bir durumu var. Şimdi yazın e, altın altı yazlığı var. Yılda bir hafta gidiyor, on gün gidiyor. Bunların durumuyla adaların durumu birbirinden çok farklı. Hı. Şimdi yılda işte 360 gün İstanbul'a yaşayıp 5 gün, 6 gün e, işte Muğla'daki yazlığına giden bir vatandaşla yazın 6 ay e, adada kalıp Beş ay altı ayda işte Kartal'da Pendik'te Kadıköy'de oturan vatandaşın durumu ayrı olmaması lazım. Az önce onu söyledim. Evet. Yani iyi niyetle yorumlanması lazım bu Ve yasa koyucuların ya da devlet adına güç kullanan işte bu emniyet olur, ilçe seçim kurulu başkanı olur, Zabıtı olur, belediye olur her kimse vatandaşın oy kullanmasını kolaylaştıracak bir mekanizma sağlaması lazım. Yani ben nasıl oy kullandırmam ...mantığından uzak nasıl oy kullandırabilirim mantına gitmeli. Tabii ki burada sahtekara göz yumamak, e, yalan beyanda bulunana göz yumamak gerekir. Sahtekarlık yapana, sahtecilik yapana göz yumamak gerekir. İşte o metruk binalardaki adres beyanı veren, oraya orada 30 hiç hayatında orada oturmadığı halde hiç orayla alakası olmadığı halde orada oy kullanan kişiyle yazın altay adı da kalan kişinin konumunun aynı e, kategoriye indirgenmesi İyi niyetli örtüşmez. Evet. Bu nedenle ben oradaki e, yapılanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Geçen hafta hatırlarsanız şey konuştuk sizle. Yani burada nüfus müdürlüklerinde işin bittiğini söylemiştik. Geçen haftalarda bir haber çıktı. E, i̇şte Büyükçekmece Belediye Hı -hı. Be, Nüfus müdüründe bir memur tutuklanmış. Yani Büyükçekmece'ye indir gelmiş bu. AKP'li ilçe teşkilatı itiraz etmiş. Sa savcıya suçurusunda bulunmuş. Ve oradaki bir memur tutuklanmış. Tamam suçursa tutuklansın ama bu sürecin bütün ilçelerde olduğu, bütün e, riskli bölgelerde yani oy farkının az olduğu, bütün seçim çevrelerinde olduğu görünen açık bir şeyken, aşikâhken siz sadece bir memura bunu indirgerseniz örtbas. Çok kısa örnek Adalar'dan verelim. Adalar'ın e, nüfus müdürü Kasım ayında tayini çıktı ve yerine başka bir kişi geldi. Kasım evet. ayından bugüne kadar da aşağı yukarı bu 1500 kişi, küsür, 32 kişi dediğimiz kişinin büyük çoğunluğu bu tarihte mesela Adalar'a taşındı. Bir suç var mı biliyor musunuz? Bilmiyoruz. yok. Yani evet. Hakkında bir suç duyurusu olsa o kadar hızlı davranıp da... Onu da tutuklarlar mı? İşte bunlar Bundan sonrası eğer... için bilemem yani. Çok ciddi bir rakam çünkü bu. Tabii yani bunu şunun için diyorum yani bunu sizin birinin suçturursa bulunmamasına gerek yok. Savcılar kamu adına savcılık yaparlar ve kendiliğinden öğrendikleri suçları da soruştururlar. Adalardaki olayı yazmayan basın kalmadı. İnternet, sosyal medyada çok ciddi paylaşım rekorları kırdı. Ama kimse bir şey yapmıyor. Çünkü yani bu işin işte her yerdeki Kürümüşlük maalesef dediğimiz gibi seçim sistemlerine de artık sirayet etti. Sizin adalardaki durum özellikle adalar bazında konuşacak olursak yapılanların iyi niyetli olmadığı, oradaki vatandaşın gerçekten orayla iletişim halinde olan, oradaki sorunları bilen, orada yaşayan, oranın havasını kullanan, çevresini kullanan, orada vergi veren vatandaşların mağduriyetinden başka bir sonuç doğurmaz. Ama ne yapacak? İşte vatandaşlar da şikayet etti birileri. Seçim kurulu bunların kaydını sildi. Bunlar apar topar e, ulaşılabilirse, gelirlerse, yaparlarsa biz burada oturuyoruz. Biz buradayız evet. diyerek, itiraz ile, edecekler, kayıtlarıyla itiraz edecekler. O itirazlar tabii seçim takvimi çok kısa ve e, kesin süreleri bağlı. O süreleri şimdi bir Takvim. hatırlatalım e, aslında. Şimdi bu bireylerin yapacağı itirazlar. Aslında 19 Ocak'ta bireyler, bireyler bireyler kendiliğinden şey yapamıyorlar tabi yani sadece kendilerini ilen konularda başvurabiliyorlar öyle onun dışında bir söyleyin siz başkaları için başvuramıyorlar. Evet. Burada yine siyasi partilerin burada devreye girip siyasi partilerin bu işe ön ayak olması lazım. Yoksa siz tek başınıza sizin evinizde başka birisi varsa başvurabilirsiniz. Sizin kaydınız yoksa. Yine belgelerle kendiniz başvurabilirsiniz ama e, işte şu komşumun evinde komşum burada oturuyor aslında ama şu anda burada değil diye bir yere başvurma şansınız. Ama eğer Altın... yazıcacıysanız mesela ve e, diyelim ki silindiğinizi. Hadi e, bu kendiniz konuda. Kendiniz başvurabilirsiniz. Ha kendiniz tabii. başvurabilirsiniz. Tabii, tabii tabii kendinizle ilgili başvurabilir. Ve hala galiba 25 Ocak Cuma günü ne ilçe seçim kurulu başvuracak ilçe seçim kurulu şey sesiniz e, kesiliyor Tunçar Bey biz duyuyor musun? 20, şimdi duyuyor musunuz ben? Da, evet daha, daha 23 ve 24 Ocak'ta itiraz süreleri var. 25 Ocak'ta seçim kurulları karara bağlayacaklar o başvuruları. Hmm. Ee, daha sonra da kadar bu itiraz süreçleri sonlandırılacak. Yani e, bir hastalık, bir süreçte bu işlemlerin tamamı e, artık zaten seçimde yaklaşıyor. Sona, Biraz daha sona netleştirebilir şey. miyiz? Mesela bir kişi örneği Benim üzerimden gidelim e, şimdi, 26'sıyla 31'i arasında Benim hakkında evet. bilmediğim bir şey var Takip var mesela e, Ve komşum hayır burada oturmuyor demiş Bu tarih arasında Beni silebilir mi insan Yani YSK İlçesi Yani şimdi 20, 22 ile 23'ünde Bu sandıklar askıya çıkacak Artık mahalle bulunma değil de Sandık bazında oylar ortaya çıkacak. Ve bu sandık bölgesi askı listeleri e, yine Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinde duyurulacak. Orada insanlar kontrol edecekler. Hmm. Ben var mıyım yok muyum? O andan sonra hiçbir şekilde silinmek söz konusu olmuyor mu? Hayır olmaz. Hmm. olmaz. Yani zaten Devam eden adlı... bir süreçti yani. 22'si hayır, hayır, hayır. ve 23'ü. 23'ünden Öyle... sonra evet. 23'ünden sonra 22 ve 23'ü de ikazlar oluyor. Orada olabilir yani. 22'sinde, 23'ünde itiraz oldu vatandaş. Nasıl itiraz oldu? Ben yokum burada. Ha. Ben seçmenim Hı. aslında dedi vatandaş. Hı. Tamam. Belgeden de sunduğu ilçe seçim kuruluna. İlçe seçim kurulu onun kaydını yapar. Daha sonraki son askı da artık e, takvim yanlış hatırlamıyorsam 29 Ocak'ta son faaline gelmiş olacağım. 30 Ocak'ta bu süreç bitmiş olacak. Şöyle bakın ben şuradan 25 Ocak Cuma günü ilçe seçim kurulu şey yapıyor. Karara bağlıyor. İşte yani 23'ü 23 ve 24'nde evet. edeceksiniz. 25'inde seçim kurulu karara bağlı. Evet. 28'inde il seçim kurulu. Evet. 29'unda da Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'nun ikisi son artık. Hı. 30'unda da tabii 30'unda da bunlar gerçekleşerek Evet. eee 30'u da 31'indeki tatminle de 31 olacak son artık kesinleşti tarih. Hı, hı. Yani anladığımız sonra, kadarıyla ilçe seçim kurulunun aldığı karara da itiraz etmek mümkün aslında il seçim tabii kurulunda değil mi? Sizle ilgili bir kararlısa itiraz edebilirsiniz. Ha, yani evet bizle ilgili ta 29'una kadar böyle bir tabii karara ki, tabii ki. itiraz yani mümkün. Yani il seçim kuruluna karşı il seçim kurulu kararına karşı yüksek seçim kuruluna itiraz edebilirsiniz. Tamam peki. Yüksek seçim kurulu son merci. Evet tamam. Gerçi bugün yani böyle bir... Açıklaması var Yüksek Seçim Kurulu Başkanı demin siz yani okudunuz. Tabii bu yani daha henüz ilçe seçim kurulları, Yüksek Seçim Kurulları henüz bir karar vermeden evet. ve tam önlerindeyken dosyalar incelenirken yani sahte seçme yok, e, mücerver yok, böyle bir şey yok demesi, e, yani önceden görüş bildirmesi hem hukuki bir durum değil, hem etik değil. Yani bu seçim şimdi siz böyle bir karar verdiniz e, işte Anadolu'nun bir ilçesindeki ilçe seçim kurulu başkanı nasıl e, tarafsız karar verebilecek? Hı. Nasıl bir objektif karar verebilecek? E, i̇şte başta söylediğim şey yani maalesef e, siyaseti siz kendinize yönelik, seçimleri de kendinize yönelik kullanırsanız e, işte, tarafsızlığınızın da gölgeyi düşürdü. Yüksek Seçim Kurulu en güvenilen makamlardan birisi olması gerekir. E, tabii hayal kırıklığı yaratacak düşünüyoruz. Şimdi uzun vadede galiba bu demek ki yazlıkçı yani adalar İstanbul'un özellikle adaları bağlamında İstanbul'un adalarında yaşayan yazlıkçı tabir edilen yani aslında evleri işte adresleri adalarda olup da işte kışın çalışma, iş, öğrencilik gibi nedenlerle anakarada oturanlar seçmenlere yönelik bir farklı bir uygulamanın yapılması son gerektiği sonucu çıkmıyor tabii ki, mu? Tabii ki yapılması gerekir. Yani dediğim gibi bunların yani e, oy taşımak gibi bunların sahte seçmen olmak gibi kaygıları yok bunlar vatandaş. Evet. E, yani samimiyle oyunu kullanıyor evet. vatandaşlar Evet. Ve yani, bunu kolaylaştırmak e, lazım sizin kolaylaştırmak dediğiniz lazım. gibi. Kolaylaştırmak lazım. Ay yani öyle. Yani siz diyor, seçme seçilmaktan ya. Evet. Yani e, demokratik e, ilkelere bağlı, hukuk devleti'ne bağlı bir e, devlet mekanizması vatandaşın oyunu oyunu kolaylaştıracak e, yolları açar. Yani engellemekten öte samimi şekilde oy kullanacak vatandaşın oyunu kullanmasını evet. kolaylaştırır. Bugün ya. yani bu yazlıkçı arkadaşlar çok panik halindeler. Yani şey, Tahmin e... ediyorum maalesef. Esas maalesef. önemli bir sorumuz vardı ama yine vaktimiz çok az kaldı. Yani bu e, işte teşkilatların vesairelerin ihbar ettiği bu 700 kişi adalarda, Bozcaada evet. da 650 kişi. Bu nasıl bir liste üzerinden yapılıyor? Yani kimin isimleri nerede var da bu seçiliyor, şunlar şunlar diyor seçtim, gibi e, bu da merak ettim ettiğimiz evet. bir konuyu da Neyi nasıl seçiyorlar bir daha yazıkçılar, orayı. ilgili yani bu isimler bu şikayetler ne üzerinden yapılıyor? Ya bunları tabii muhtemelen AK Parti ilçe teşkilatları yapmıştır. Oralarda. İşte burada yazlık işte Altay'ı Karadağ'da, Altay burada oturan vatandaşları biliyorlardır, örgüt olarak komşusu şunu bunu e, ve onları listelerini vererek bunların oylarının iptal ettirmek <gülüyor> istemişlerdir. Evet. E, bunların da muhtemelen e, işte kendi parten oy vermediklerini de tespit ettiklerini e, şikayet etmişlerdir. E, i̇şte ilçe seçim kurulu polise e, kolluk kuvvetlerine diyor ki şu vatandaş burada oturuyor mu? İddiye sorun yok. vatandaşın e, kapısına polis geliyor. Vatandaş kapısını çalıyor, yok. Oradan hemen birine evet. soruyor. Burada oturmuyor, yazdım evet. burada oturuyor. Yazlıkçı dediği zaman evet. bittik. Evet, galiba, galiba fiş durumu var. <gülüyor> Aynen öyle, aynen öyle. <gülüyor> Ama yani sonuçta biz yine de hizmet bekliyoruz buradan. Fiş, <gülüyor> fiş, fişmiş değil de. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> hizmet, yani hizmet bekliyoruz. En temel yani, hakkımız olan oy kullanma hakkını şöyle kullanmamız adam kullanmamız gibi kullanmamız yani lazım. insan gibi rahatça kullanalım istiyoruz. Sonuna geldik programımızın Tuncer Bey. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum kendinize iyi bakın. Haftaya inşallah kolayca. dünya, dünya mirası adaları gerçekten ilgilendiren <gülüyor> <gülüyor> miras konularına geri dönebiliriz. Evet. Çok teşekkürler. Hoşçakalın teşekkür şekerin. Evet biz de kapatmak zorundayız. E, zamanınız kalmadı işareti geldi. Bize sosyal mecralarımız e, Dünya Mirası Adalar Facebook, Instagram e, ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere İyi hoşça kalın. İnşallah. Evet hoşça evet. Kalın. Adalar hepimizin.